Pardesiyonun altından pantolon giymek caizmdir demişler hocam. Hiçbir engel yok. Yeter ki giydiğimiz giysiler vücut hatlarını belli etmesin, dar olmasın, efendim şeffaf olmasın, fazla da dikkat çekici olmasın. Çünkü öyle elbiseler var ki geniştir ama gelen geçenlerin hemen dönüp bakmasını gerektirecek kadar dikkat çekici oluyor. O da doğru değil. Çünkü dönüp dönüp bakınca insanlar belki günaha da girerler. Onun için elbise normal, efendim çoğu insanların giydiği şeffaf olmayan, vücut hatlarını belli etmeyen normal sıradan bir elbise olmalı. Öyle cafcaflı, renkli, böyle acayip göz alıcı renklerle elbiseler giymek, özellikle kadınlar için dar, vücut hatlarını belli edecek, efendim şeffaf olacak elbiseler, giymemeleri gerekiyor. Peki hocam. Yani tesettürün bir maddesi de dikkat çekti Tabii ki mi hocam. Tabii o da ki. unutulmamalı.